Kayıp Duygular Her sabah olduğu gibi ben yine doğanın eşsiz güzelliğine uyandım. Karın erimeyen yüzü güneşin vücut bulmasına direniyordu. Karın bu direnci muazzam bir güzelliği insanlığa sunuyordu. Peki ya insan bunu anladı mı? Hayır. Pek çoğu anlayamamıştı. Bir kısmı anladı. Anlayanlar ise maddiyatın hüküm sürdüğü bu dünyada maneviyata önem verenlerdi. İşte ...ben de bu bir kısım içerisinde olanlardanım. Sevgi ve iyilik denen bu mükemmeliyeti gönülde, ruhta, doğada arıyorum. Bir şey fark ettim bugün. Yeni bir şey değil bu fark ettiğim. Alışık aynı şeydi. Fakat ben bugün bunu daha iyi fark ettim. Fark ettiğim şu ki, insanlığın hırsa büründüğü, yeni yüzyıl sahnesinde... ...iyilik ve güzelliğin doğaya saklandığı... ...bu ağaçlar, bu toprak, bu serin su, bu güneş, cıvıl cıvıl kuşlar türlü hayvanlar kime zarar verebilir ki ağaç sana oksijen verirsen yaşa diye güneş sana sıcaklık verirsen ısın diye buz serin su hayatın ta kendisi sen iyi ol diye toprak bir besindir sen geçin beslen diye ne yazık ki toprak kadar cömert kalmamış etten tırnaktan kimse de Ufak bir saksıda toprağa ektiğin o tohum, senin verdiğin ilgiyle suladığın her gün şekil alır kendi içerisinde, yetişir durur ve bir sabah uyanırsın ki o ufacık tohum senin ilgin ile olgunluğa kavuşarak çiçek olmuş gülümsüyor sana. Sadece gülümsemiyor, cennetin kokusunu evine, odana getiriyor. Ufak bir tohumun çiçek olup sana yaptığı bu sürprizi sevgi, aşk, ektiğin kalpler yapamıyor. Sen... Dev bir yürek olur okyanusları yutarcasına seversin de O gülümseyen çiçek kadar tebessüm etmez kimse sana Bu yüzdendir ki bu sabah ben Kendim ve güneş uyandık 11 ocağın pazar gününe